Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yürsel Hanişoğlu'na teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Açarsın çiçeklerini Belki bu kez kış olmaz Bakarsın sedan düş olmaz Bir günler yüz yeter Bugünün adam olmaz Açalım yine çiçeklerimizi Sonu gelmese de aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar şaşkın Açalım yine çiçeklerimizi sonu gelmese de aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın Bu gönül hep düş kurar usanmadan Aldanın her umuda sıcak Oysa bilir çoğu hüsran Bakınca şöyle bir maziye Uslanmaz bugünün nafile Belki bu kez kış olmaz Bakarsın sevdan düş olmaz Bir gün yüz yeter Bugünün adam olmaz, açalım ile çiçeklerimizi, sonu gelmese de aşkın. Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaşkın, açalım ile çiçeklerimizi, sonu gelmese de aşkın. Neçüncü kez balanmışız diyorlar bize şaşkı. Sevdan düş olmaz Bir gün yüz yeter Bugünün adam olmaz Açalım yine çiçeklerimizi Sonu gelmese de aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar Bize şaşkın Açalım yine çiçeklerimizi Sonu gelmese aşkın Kaçıncı kez bağlanmışız diyorlar bize şaştı Madem açığın çiçeklerimizi sol Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına Badem grubundan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık, Badem Ağacı. Türk Pop Rock grubu Badem'in temelleri 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde tanışan Barış Bahçeci, Devrim Ünay ve Mustafa Kemal Öztürk'ün bir araya gelerek kurdukları 3 sesli vokal grubu ile atıldı. Grubun adı üçlünün isimlerinin ilk harflerinden oluşuyor. Barış'ın Bağ'sı, Devrim'in D'si ve Mustafa'nın M'si yani Badem. Bir süre sonra vokal üçlüsünden Devrim yurt dışına gider ve gruba yeni isimler eklenir. Grup 2002'de doğal başaran Mert Özdemir ve Emre Yıldız'ın katılımıyla son halini alır. İlk albümleri Badem bu albümde Karaca olan ve Aziz Nesin etkisini hissediyoruz. Badem'i bu albümleriyle tanımış ve çok sevmiştim. Grup daha sonra 2008, 2010 ve 2012'de birer albüm daha yayınladı ama ben az önce söylediğim gibi en çok ilk albümleri Badem'i sevdim. Bugün müzik yaşamına devam ediyor mu grup bilemiyorum ama onları programıma konuk etmek isterdim. Programın ilk şarkısında Aziz Nesin'in şiir kitabına da adını veren arkadaşım Badem Ağacı şiiri üzerine grup üyelerinden Mert Özdemir'in minik dokunuşlarla müziğe uyarladığı yorumunda Badem grubunu dinlemiştik. İki gün sonra yani 20 Aralık çarşamba günü Aziz Nesin 108. yaşına girecek. Türkiye'nin kültür ve düşün yaşamında yarattığı soru işaretleriyle toplumun ufkunu açan yapıtları yabancı dile en çok çevrilen ve ölümünden sonra da çok satan yazarlar arasında yer alan Aziz Nesin ve bundan 108 sene önce Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı için en kanlı döneminde 20 Aralık 1915'te İstanbul Heybeliada'da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Nusret olan Aziz Nesin Subayken makaleler kaleme aldığında Aziz takma adını benimsedi. 1989'da yazdığı Bur Damganı Zamana isimli şiirindeki Zaman izini bırakır sen de senin de izin kalsın zamanda Ölümün bile ziyan olmasın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 Aziz Nesin 1995 yılında 80 yaşında hayata veda ettiğinde sürgün ve hapislerle dolu yazı hayatına yaşından çok eser sığdırmıştı. Ardında bıraktığı onlarca eser arasında en değerlerinden biri de Nesin Vakfı'ydı. Bu yıl 20 Aralık günü 108 yaşına girecek olan Aziz Nesin, Canım Oğlum Canım Babacığım adıyla yayınlanan mektuplarından birinde Evet ben küçük bir krallık kuruyorum. Ama alan krallık değil, hep veren bir kral. Size de kalıt yani miras olarak almayı değil, hep vermeyi bırakıyorum diyordu çocuklarına. Öyle de oldu Aziz Nesin'in çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak yerine dünyaya daha iyi çocuklar bırakabilmek için 1973 yılında kurduğu Nesin Vakfı bugün de çok sayıda çocuğu hayata hazırlıyor. Aziz Nesin Nesim Vakfını 1973 yılında kurdu ve 1974'te de Çatalca'da satın aldığı arazi üzerinde vakıf binalarını inşa etti. Yaklaşık 10 yıl sonra yani 1984 yılında vakıf ilk çocuklarını almaya başladı ve bugüne kadar Çatalca Nesim Vakfı veya daha çok beğendiğim adıyla Nesim Vakfı Çocuk Cenneti yüzlerce çocuk için sıcacık bir yuva oldu. Bugün de öyle vakfın bahçesi, vakıf binasının koridorları, çocukların cıvıltıları ileşenleniyor. Ben de Aralık ayı başında vakıfta çocuklarla birlikte yaşamaya başladım. E bundan sonra Babil'den sonra programlarımda Çatalca'dan Nesim Vakfı Çocuk Cennetinden sizlere sesleneceğim. Nesim Vakfı Çocuk Cenneti olduğu gibi aynı zamanda bir de kedi cenneti tabii. Aziz Nesin'in yaşam öyküsünü konuşmaya devam edeceğiz ama önce dilerseniz Badem grubundan bir karaca olan şarkısı dinleyelim. Ala gözlerini sevdiğim Dilber. Asıl adıyla Mehmet Nusret Nesin 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da doğdu. Babası Şebin Karahisar'ın Ocaktaşı köyünden İstanbul'a gelerek bahçıvanlık yapmaya başlayan Abdülaziz Bey'di. Henüz 6-7 yaşındayken komşu bir kadın tarafından orta oyuna götürüldü. Eve dönünce izlediği Tuluat'a öykünerek bir tiyatro eseri yazdı. 1924'te 9 yaşındayken okula başladı. Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nin üçüncü sınıfında başladığı eğitim hayatını sırasıyla şafaka İlkokulu'nun dördüncü, Vefa Ortaokulu'nun altıncı, çünkü devamsızlıktan sınıfta kalmıştı ve Davutpaşa Ortaokulu'nun altıncı sınıfında sürdürdü. Daha sonra Çengelköy Askeri Okulu'nun yedinci sınıfına devam etti. 1935 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip Azteğmen oldu. Son olarak 1939'da askeri fen okulunu bitirdi. Aziz Nesin Davutbaşı Ortaokulu'nun 6. sınıfında okurken her cuma şehzade başındaki millet ya da ferah tiyatrolarına gidiyordu. Bu dönemde en beğendiği sanatçı Adile Naşit'in babası olan Komiki Şehir, Büyük komik Naşit'ti. İlk eşi Vedia Hanım'la İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılın son gününde, 31 Aralık'ta evlendi. Daha sonra şöyle yazdı bir kağıt parçasına. Muratlı'da evlendik, nikahı muhtar kıydı. Tabur komutanımla bölük komutanım şahit oldular. İlk çocuğu Oya ve ikinci çocuğu Ateş henüz subayken doğdu. Muazzaf subayken 7 gün ve millet dergilerinde yazı yazdı. E belki de bu yazıların etkisiyle orduda hizmet verirken neredeyse sayısız defa göz hapsi ve oda hapsi cezası aldı. E sonunda Üsteğmen rütbesindeyken görev ve yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla askerlikten uzaklaştırıldı. Geçinmek için bir süre bakkallık ve muhasebecilik yaptı. Karagöz Gazetesi'nde ve Yedi Gün Dergisi'nde yazdı. Profesyonel olarak yazarlığa Tan Gazetesi'ndeki köşe yazarlığıyla başladı. Yayınlanmış ilk bağımsız yapıtı Parti kurmak, parti vurmak adlı 16 sayfalık broşür aynı yıl yayınlandı. Sabahattin Ali ile birlikte Marco Paşa'yı çıkardı. Dağıtıcılar dergiyi dağıtmaktan çekindiği için Marco Paşa'yı kendi dağıttı ve sattı. Dönemin politikacılarını sözünü esirgemeden eleştiren gazetenin tirajı 70 bin lira kadar yükseldi ve dergi büyük bir yankı yarattı. 1946 yılında dergide yazdığı yazılar nedeniyle başı dertten kurtulmadı. En sonunda 10 ay ağır hapis ve 3 ay 10 günde Bursa'da Emniyeti Umumiye Nezareti altında bulundurulma cezasına çarptırıldı. Marko Paşa mahkemece kapatıldı. Aziz Nesin derginin yayınını Merhum Paşa, Geveze, Malum Paşa, Ali Baba, Baştan, Hır Marko Paşa... Yedi Sekiz Paşa, Bizim Paşa, Öküz Mehmet Paşa, Medet ve Yeni Baştan adlarıyla 1950'li yıllara kadar devam ettirdi. Aziz Nesin kendi deyimiyle coşumculardandı. Aziz Nesin'i dinlemeye devam ediyoruz. Önce coşumcular ve ardından zenat. Coşumcular, bile bile yaşayamayacağımız o günlerde, göremeyeceğimiz günler için dövüştük,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 Geldik, gittik, bilinmedik, öyle bir coşumcu kuşaktık. Zenaat, benim zenaatım yaşamak dolu dolu, derin derin. Benim zenaatım sevmek gizli gizli için için. Benim zenaatım yazmak yaprak yaprak halkım için. Benim zenaatım kavga, ekmek için, barış için. Aziz Nisim 1948 yılında Bursa'da sürgün cezasını çekerken İstanbul'daki bir arkadaşına şöyle yazdı. ''Gönderdiğin 15 liraya çok teşekkür ederim. Bunu ne müşkül şartlar altında temin ettiğini biliyorum. Fakat çocuklar benden çok daha mühimdir. Beni değil Bursa'ya bulutların üstüne atsalar aç kalmam. Uludağ'ın karlarını sıkar, ekmek çıkarırım. Eve haftada en az 30 lira vermelisin, artarsa bana gönder.'' 1955 yılında 6-7 Eylül olayları olunca her zamanki gibi yine komünistler suçlandı. Aziz de sol gelişe mensup yaklaşık 100 kişiyle birlikte tutuklandı ve 9 ay hapis yattı. Şimdi Aziz Nesin'i bir şiiriyle dinlemeye devam ediyoruz. Şöyle bir bakınca geriye. 65 yaşın 40 yılı çizme postal kabara yıldız apolet. ...başımı çevirince geçmişe... ...bir görünür bir görünmez... ...tellerden, demirlerden, taşlardan... ...seviler parça parça... ...sürgünlerle, hapislerle darmadağın... ...şarkılar duyulmuyor... ...makanizma şakırtılarından... ...en yaşanılması güzellikler... ...sorgulanmış, kovuşturulmuş, tutuklanmış... 30'lu yaş, kırklı yaş... ...ellili, altmışlı yaş... ...nemli duvarlarda silik silik... ...benek benek... ...elin elimi göremeyecek... Avucuna alamazsın ellerimi, ipler, zincirler, kelepçeler, polisler, jandarma er, o doyumsuz öpüşmeler, kesik kesik, yasak yasak, ha geldiler, ha gelecekler. Canlanmış da sanki bir kaya, görmezden gelenlerin korkak selinde çıkıyor yokuş yukarı, tarihe doğru ama coğrafya ters, yukarı yukarı, dikine dikine, selamsız geçerken yanından herkes... Aziz Nesin hapisteyken Meral Çelen'le nişanlandı. 1956 yılında da evlendi. Aynı yıl e, oğlu Ali Nesin doğdu. E, şimdi bir müzik arası daha vermek istiyorum. E, Badem grubundan bir aşk şarkısı var sırada. E, bir karaca olan türküsü Elif. <Gülüyor> Gececikten bir kar yağar Tozar Elif, Elif diye Deli gönül aptal olmuş Gezer Elif, Elif diye Elif'in uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yavru çiçeği kokuşlu Kokar Elif, Elif diye Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Akelleri kalem tutar Yazar elif, elif diye. Elif Elif diye Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye Aziz Nesin ilk ödülünü 1956 yılında İtalya'da düzenlenen Uluslararası Gülmece Yarışması'nda aldı. E, kazan töreni öyküsü bu yarışmada Altın palmi Ödülü'ne değer görüldü. Bir sonraki yıl yani 1957'de İtalya'da Bordighera'da yapılan altın palmiye uluslararası gülmece yarışmasında e, Fil Hamdi ölküsüyle yine birinci oldu. E, bu yıllarda bugün de güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen zübük yayın hayatına başladı. E, böyle gelmiş böyle gitmezi kaleme aldı. Kitap akşamda tefrika halinde yayınlandı. Aynı yıl ilk defa yurt dışına çıktı. Berlin ve Weimar'daki antifaşist yazarlar toplantısına katıldı Aziz Nesin. 1968 yılında kaleme aldığı 3 karagöz oyunuyla bu kez milliyetin birincilik ödülünü kazandı. Ödül 10 bin liraydı. Çocuklarına kazandığı bu ödülde biner liralık bisiklet aldı. Bisiklet satıcısı alıcı Aziz Nesin olduğu için bisiklet başına 100 lira iskonto yaptı. 1973 yılında kurulan Nesin Vakfı'nın fikri tarihi çok eskilere gidiyor. Aziz Nesin ailesinin yoksulluğuna rağmen iyi bir eğitim aldı. İşte günü gelip de aldığı eğitimin bedelinin halkın ödediği vergilerle karşılandığının ayırtına vardı. Şimdi Aziz Nesin'in sesine kulak verelim. Sonra muhabbete devam edeceğiz. Ödenemeyen, ey benim halkım.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 Nesim Vakfı'ndan yetişen ve bugün vakfın yönetmeni olarak çocuklara hizmet eden Süleyman Cihangiroğlu, Babil'den sonra da program konuğum olmuştu. O anlatmıştı. Halkına olan borcunu ödemenin bir yolu olarak önce bir ülke kurmayı hayal eder Aziz Nesin. Zaman geçtikçe daha gerçekçi bir hedefe bir şehir inşa etmeye karar verir. Hatta şehri en ince detayına kadar planlar. Zaman ilerledikçe hayalleri daha da gerçekçi olana bir köy kurmaya evrilir. 1960'lı yıllara gelindiğinde yazdıklarından iyi de para kazanmaya başlayınca Aziz Nesin bir vakıf kurmaya karar verir ve bu hayalini de 1973 yılında gerçekleştirir. 1974 yılında vakıf binalarını inşa etmeye başlar. Nesin Vakfı'nın YouTube sayfasında Tan Oral'ın o yıllarda çektiği vakfın inşa sürecini anlatan 45 dakikalık bir belgesel var. Bu belgeselde bugün artık aramızda olmayan birçok aydın ve sanatçı da yer alıyor. Bu belgeseli izlemenizi öneririm. 1980'li yılların ortalarına doğru vakıfa ilk çocuklar kabul edilir. Nesin'in vakıf kurma nedenlerinden birisi de günümüz eğitim sisteminin daha ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar korkutmanın baskısına dayanarak tek tip, tek boyutlu, tek sesli insanlar yetiştirmeye yönelik yapısına alternatif çok sesli, çok renkli, özgür düşünen, sorgulayan, korkusuz insanlar yetiştiren bir eğitim sistemi kurma arzusuydu. Vakfın 50 yıllık tarihinde yüzlerce çocuğun yolu vakıftan geçti. Bugün de yaklaşık 40 çocuk vakıfta yaşıyor ve hayata hazırlanıyor. Aziz Nesin yaşam boyunca hangi işi yaptıysa en iyisini, en kusursuzunu yapmaya çalıştı ve kimsenin ne dediğiyle de pek ilgilenmedi. Çocuklarına öğütü de buydu. Şimdi Aziz Nesin'i çocuklarına seslendiği şiirinde dinliyoruz. Çocuklarıma diyelim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 Aziz Nesin'in 108. Doğum günü onuruna yaşam hikayesini konuşuyoruz. Badem grubunun 2005'te yayımlanan Aziz Nesin ve Karaca olan kokan Badem adlı albümünden şarkılar dinliyoruz. Sırada Badem grubundan dinleyeceğimiz bir şarkı var. Sen ağlama. Güzel yüzün yanakların ıslanır Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Yüzün keder yüreğime yaslanır Sen ağlama Bir damla yaşın yeter Sen üzülme gülür gökyüzünden bir damla yağış düşünce, bahar gelir tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yağış düşünce, hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen. Kabil'den sonra programına e, Badem grubundan dinleyeceğimiz bir başka karaca olan e, türküsüyle e, şarkısıyla devam ediyoruz. E, bana kara diyen Dilber gözlerin kara değil mi? Karaca olan der inşallah Görenler desin maşallah Karaca olan der inşallah Görenler desin maşallah Kara doldu bir dua Örtüsü kara diki Diyen değil ben gözlerin kara değil mi? Yüzün üstü sindiren gelin kaşların kara değil mi? Beni kara diye yerme mevlam yaratmış ol görme ala göze siyah sürme çekilir kara değil mi? Kara olan der inşallah görenler desin maşallah kara dondu beytullah Kara değil miyim? 12 Eylül gelir. Askerler bir kez daha yönetime el koyarlar. Aziz Nesin 1983 yılında Birleşik Devletler'de Indiana Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası bir toplantıya çağrılır. Ancak 12 Eylül yönetimi tarafından pasaportu geri alındığı için bu toplantıya katılamaz. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde 12 Eylül yönetimindeki hukuk dışı uygulamaları protesto etmek amacıyla hazırlanan dilekçeyi 1383 aydın imzaladı. Aziz Nesin dilekçeyi Profesör Doktor Hüsnü Göksel ile birlikte Çankaya'ya çıkarak bizzat 12 Eylül darbesini yapan dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e vermek istedi. Evren almayı kabul etmeyince dilekçeyi kapıya bırakarak Çankaya'dan ayrıldılar. Bu hamleden sonra Kenan Evren'in aydınlar dilekçesini verenleri vatan hainiyle suçlaması gecikmedi. Beş gün sonra da dava açıldı. Başta Aziz Nesin olmak üzere 59 kişi bu davada yargılandı. Ankara 1 numaralı sık yönetim mahkemesinde görülen dava 1986 yılında sonuçlandı ve sanıklar suçsuz bulundu. 1985 yılında Aziz Nesin İngiltere'de Pen Kulüp Onur Üyeliği'ne seçildi. Ee, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde... Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Adımak Oteli'nin yakılmasıyla Aziz Nesin'de ölüm tehlikesi geçirdi. Çoğunluğu Alevi, 33 yazar Ozan, düşünür sanatçı olmak üzere 37 kişinin yaşamını yitirdiği bu katliandan sağ kurtuldu. Aziz Nesin Mumhala adlı güncesinde çok düzenli bir insan uzak bir yolculuğa çıkarken nasıl uzun uzun hazırlanırsa ben de işte öyle ölüme hazırlanmaktayım ki ölümle yüz yüze geldiğimde e, şaşırıp kalmayayım e, diyordu. Şimdi Aziz Nesin'den ölüme dair iki şiirini peş peşe dinliyoruz. Önce hep birlikte ve ardından yaşlı adama ninni. Hep birlikte. Önce hanginiz? Gözlerim, yüreğim, beynim yoksa ayaklarım mı? Doğduk, yaşadık, yorulduk, hiç ayrılmadan birlikte olduk. Tek tek bırakmayalım birbirimizi, ayrı ayrı değil ellerimle birlikte birden ve bütün ölelim. Yaşlı adamın inni Öyle güzel bir yerine geldin ki yaşamın, sevgililer artık seni kandıramaz. Uyu yaşlı adam uyu, kimseler seni uyandıramaz.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 Ben yaşamım boyunca devletim olması gereken ve hiçbir zaman devletim olmamış bu devletten ve onun en büyük örgütlü organı olan bu hükümetlerin hiçbirinden ve adına resmi nitemi eklenen hiçbir makam ve kişisinden hiçbir iyilik, hiçbir yarar, hiçbir destek en küçük bir yardım görmedim. Ama her dönemde cezalara çarptırıldım, yargılandım, sorgulandım, kovuşturuldum, cezalandırıldım, baskı altında tutuldum, tutuklandım, sürgün edindim. Haksızlığın her türlüsüne uğradım, aşağılandım diyordu. Aziz Nesin Korkudan Korkmak kitabının bir yerinde eleştirmenlerin beğenmediği, edebiyatçı kliklerinin benimsemediği, Partilerin tutmadığı, hükümetlerin sevimsiz bulduğu, yarışma ve ödül yargıcılarının dışladığı, askerlerin yakın görmediği, para ve iş çevrelerinin yabancı saydığı bir yazar olarak tam 50 yıldan beri başka hiçbir dayanağım ve desteğim olmadan kalemimle dimdik ve dipdiri ayaktayım. Beni halkım seviyor. Bence en yüce sevgi, sevgilerin en arısı halkın sevgisidir ve ben sevgilerin en arısından, en yücesinden güç alarak böyle dimdik ve dipdiri yaşayabiliyorum diyordu. Rahmetli babam Aziz Nesin için kral adamdı derdi. Aziz Nesin yine e, oğluna yazdığı mektuplarından birinde programın başında da okudum. Evet ben küçük bir krallık kuruyorum ama alan krallık değil. Hep veren bir kral. Size de kalıt yani miras olarak almayı değil hep vermeyi bırakıyorum diyordu. E 1995 yılında imza günü için gittiği Çeşme Alaçatı'da e, Sivas Katliamı'nın ikinci yıl dönümünden üç gün sonra. Yani 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece e, arkasında yüzü aşkın kitap e, Çatalca Nesim Vakfı Çocukça ve mücadelelerle dolu dolu geçen onurlu bir yaşam hikayesi bırakarak Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti e, Aziz Nesin şimdi Son istek şiirinde dinliyoruz Son istek. Bitki olacaksam çayır çimen olayım aman baldıran değil Yol altında kalacaksam gelin arabaları geçsin üstümden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 Aziz Nesin az önce dinlediğimiz şiirinde son isteklerinden olan Üstümde Çocuklar Koştursun vasiyeti ölümünden sonra yerine getirildi. Aziz Nesin bugün Çatalca'da Nesin Vakfı'nın bahçesinde yeri tam olarak bilinmeyen bir yerde. Şu anda bu kaydı yaptığım odanın 50-100 metre ötesinde bir yerde yatıyor ve gün içerisinde üzerinde neşeli çığlıklarıyla çocuklar koşturuyor. Pabilden sonranın sonuna geldik bugün de. Konser duyurum olacak. Geçen yıl hayata veda eden müzik insanı Sarp Örsan Yarın akşam yani 19 Aralık Salı akşamı saat 20'de Kadıköy Old Sands Moda Kilisesi'nde bir konserle anılacak. Sarp abi'nin öğrencisi arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün bu kez soprano olarak sahne alacağı konserde piyanoda Efe olduğu yer alacak. 1 Mayıs Marşı'nın bestecisi olarak bilinen Sarper Öztürk'ün 70'li 80'li yıllarda piyano ve şan için bestelediği şarkılardan oluşuyor konser repertuarı. Konsere giriş serbest. Haftaya pazartesi 2023'ün son programında canlı yayında Muammer Ketencioğlu program konuğum olacak. Geçen yılı konuşup işte yeni yıla dair beklentilerimizi umutlarımızı konuşacağız Muammer'le ve bu ay yayınlanan son albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Yeni yılın İlk programında yani 1 Ocak Pazartesi günü Nesin Vakfı Eğitim Müdürü sevgili arkadaşım Özgün Cihangiroğlu program konumu olacak. Nesin Vakfı 6 Şubat depremi sonrası deprem bölgesine gitmişti. Özgün Cihangiroğlu ile Hatay'da Samandağ'da kurulan Nesin Dede'nin gezgin atölyesini ve Vakfın 2024 hedeflerini konuşacağız. E, programı teknik masada sizlere ulaştıran sevgili Andrea Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta e, diliyorum. E, programı Aziz Nesin için çalacağım bir Karacaoğlan şarkısıyla e, kapatmak istiyorum. E, Badem grubundan dinliyoruz. Cennetten beri de yolda neler var? Nice yaşlara Aziz Nesin esankıl.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yürsel Hanişoğlu'na teşekkür ederiz.